Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala alihi ve sahibi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Eyüvel Veled Risalesinin sonuna geldik. Allah Teala bitirmeyi müyesser eylesin. İmam Gazali Hazretleri bu Risale'nin sonunda bir hatime e, özet ve dua öğretiyor. Yani nasihatleri, Eyüel Veled Risale'sindeki nasihatler çok önemlidir. Çünkü alimler buyururlar ki e, bir insan mürşidi kamil bulamazsa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 belki de fazlası var. Onun için kitaba önünde bir kitap olarak bulunsa tabii şehri tabii ya, o sohbetteki şerhlerden istifade edilmesi lazım. Bunu önünden hatta teku'ne asba'ine ayneyi. Nuspa de oluyor. Hatta deku'ne nusba ayneyi yani iki gözünün önünden ayırmasın buna diyor. Mürşit bulamayan, nasihat edecek bir dost bulamayan eğer diyor bu nasihatlere devamlı okur bakarsa İmam Gazal hazretten çok bereketi var. Manevi tasarrufu var. Bu zamana kadar yani eserinde bir fazsı var bu nasihatlerde. Yarcu <gülüyor> min fazlillah la yekunel-nefsü'ş-şeytanu alayh istila. Allah'ın fazlu kereminden şunu umabilir ki nefsü şeytanın ona yolu olmaz. Bu nasihatleri devamlı okuyup efendi mutalaat etmesi bereketiyle Allah nefsü şeytanın tasallutundan koruyacak diye umabilir velâkıttı ani terakki fi ahvâli hallerinde terakkiden geri durmaz. Yani mürşit bulamasa da nasihat eden bir dost bulamasada, da manevi halleri devamlı terakkiye devam eder. Yükselir yani. Bu nasihatleri bu işte yelvelet boşuna okumadık size. Bunları terk etmemek lazım. Evet. Şimdi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 İnsanların eziyetlerine, tahammüle kendini alıştıracak. Nazlı olmayacak. Efendim şu şöyle dedi incindim, bu böyle dedi incindim, bu yan baktı bu. yan barek insan. Hususi insanlar olabilir, hanımındır, çocuğundur, özel, umum insan olabilir, yoldan geçen olabilir, metroda karşılaştığın olabilir. Hususi umum herkesin. Küçük olur, çocuk olur, büyük olur, yaşlı olur, seni seven olur, düşmanın olur. Hepsinin eziyetine tahammül.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 O bile Müslüman ölmek için dua diyor. Halbuki masumdur. Kesin karar verilmiş hakkında da. <gülüyor> Peygamberlik makamında olan daha salihlerden olmak ister mi? İstiyor işte. Beni salihlere ila ile. Kur'an-ı Kerim'de geçen duasında. Onun için devamlı imanlı ölmek, son nefesi kazanmak, bu hussta Mevla'ya yalvarmak lazım. Sekizincisi, uzun vadeli düşünmemek lazım. Tuğle emel,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 300 sene. Çünkü şu anda zaten 38'deyiz. 39'da vefat, vefat edeli 300 sene olmuş. Bunun yaşadığı tarihe bakışı 350-400 senelik bir eser. Bu mübarek zat da İmam Gazali bu nasihat üzerine bu sonunda bu bağlamayı yapıyor. Çünkü diyor bu kitapta çok feyiz bereket var. Bu nasihatleri efendim mürşit bulamayanlar nasihat edecek müttaki bir arkadaş edilemeyenler bu nasihatleri közünün önüne koysun hiç bunları terk etmesin. Öyle bir bereketi var ki Mamugaz Ali Hazretleri'nin Evliya Allah eserlerine kabul eseri konulmuş yani. Dualarında icabet eseri zuhur eden insanlar. Senin benimki böyle. öyle. Gafiletli iş yapmazlar. Onun için Mevla onlara makbuliyet, mahbubiyet vermiş. Eserlerine, kitaplarına kalıcılık vermiş. 900 senelik eser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 Bu kadar kitap tanıtımı var yani giriyorsunuz bütün sitelere. şu basılmış, bu basılmış. Ne okuyan var, ne ameleden var, ne kitabın adı geçiyor falan. millete zaten ilim derdinde kalmamış, hevesi kalmamış. O da ayrı bir dava ama ben dini İslami mahalleden çevreden bahsediyorum tabii ki romanlardan. Efendim solcuların, bilmem ne'lerin, eee mezhepsizlerin kitaplarına bahsetmiyorum. Bizim içimizde de dolu mezhepsiz varayım ben.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 İnemakak ben Ketep yazdım, Fiaz el Fasli bu faslıda mültemesati ke senin istediğin duaları efendim sen benden dua istedin ben de sana dualar şimdi yani öğretmemi istedin hangi dualarla meşkur olayım hangi duala amel edeyim dedin. ben de bu fasılda o senin istediğin duayı yazdım. yani şöyle de bir şey var burada eee bu yazdığı dua için fehem <gülüyor> leke sana e, münasip düşer enta mele amel etme biha bu dua ile velaten <gülüyor> sahni beni de unutmayasın fi bu dua yaparken yani bu duanın içerisinde neden min entezkurani beni hatırlamaktan fi salih duacae eee iyi duaların hayırlı duaların efendim içerisinde beni de unutmayasın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 Kocasufi yani sevriler ondan ilim aldı yani İbrahimül Neddem çok yani şu olarak okumuş medreselerde ama babası öyle dermiş bir, bir hadis öğrenirsen bitir hem vereceğim sana falan çocukken öyle diyor bir hadis öğrenirdin bitir hem ee, böyle diyor babam teşvik ederdi beni bayağı bir hadis ezberlemiş öyle çocukluğunda yani çocukluğu derken ondan çocuklukları 4-5 yaşları yani ha.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 Efendim, bütün imam Azamlarla görüşmüş, rüfihan yani Sevriler, yani sayısız Zat'la görüşmüş de. Ben diyorum mesela çok, 4-5 rivayet vardır. İlk bu manevi yola, tasavvufa dönmesi, tacı tahtı terk etmesi hakkında. E bir gün o şeylerde belki anlatılabilir, fırsat bulursak. Bazı sohbetlerde anlatmışlığım var ama o bir rivayet. Yani diğer 3-4 rivayet daha var.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 Söyleyin ona demiş Selam söyleyin gelsin de bana biraz hadis okusun. Hani hadis nakletin. Ne diyorsun ya demişler Koca Süfyan sevri muhaddislerin başı Müccliyetlerin başı sen yani bir dervisi yani sen ne diyorsun? Tabii siz söyleyin demiş o gelir. Demişler böyle İbrahim nereden diye biri, biri var işte seni istiyor. Ayağına <gülüyor> hadi okuyacaksın onu ne demek baş ne demek? Gitmiş Süfyan sevri korkarmış ondan yanında.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 Ben alimim, o cahil falan. Ker İbrahim ibn haşa. Cahil denir Allah bilen cahil olur mu? Alimlerinden üstün ol? <gülüyor> İmam-ı Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile karşılaştığında radıyallahu koca İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ne? ne diyordu ya? Sen ne diyorsun? İmam-ı Azam da açtı ona. Dedi ki sen, işte çok dedi İbrahim Nedemsin çok meşhur. Salahın, takvan dedi, dünyaya yayıldı dedi. Rüzükle ameli salih, hayran kesira. Salih amellerden çok hayır nasip oldu sana dedi falan falan. Ee, işte e, ilmi de dedi devreden çıkartma. Yani muhammedan biraz nasihat, de, nasihat eder gibi dedi ilmi de devreden çıkartma dedi. İlim çok kurtarıcıdır, ilim, İlimde çok faydalar var yani. Ondan sonra İbrahim dedem de ona dedi ki Ruziktemil e, ilmi hayran kezir, sana ilimden çok hayır verildi.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 hep dua meselesi kardeşim yani. Benim babamda çok dua isterdim diyor. Her efendim tekkelerde çok gezerdi o zaman. Görmedi, tanımadığı evliya yok. Ali ader Efendi Hazretleri'ni tanıdı. Ondan sonra efendim... E, ...Abdülah Efendi Hazretlerinden Beşiktaş... ...Yahya der gel ya Şeyh'inden intisabı etti. Gençliğinde, çok gençliğinde. Ta o zaman elliler yani.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 500 asla eksilmez. E ölmüyor mu bunlar? Ölürse sıradan umum müslümanlardan birine velilik makamı veriliyor işte. Yine 500 tamamlanıyor. 300'den ölse 500'den oraya tamamlanıyor. E anladım. 70'ten ölse orada 300'den geçiyor. 40'tan biri eptelden biri ölse 70'ten 40'lara geliyor. Efendim 14'lerden biri ölse 40'lardan biri oraya geliyor. 7'lerden biri ölse 14'lerden biri oraya geliyor. 3'lerden biri ölse Dörtlerden biri ölse evtat, akta barba, dört kutup. Yedilerden biri oraya geliyor. Ondan sonra. Üçlerden biri ölse dörtlerden biri oraya geliyor. Ondan sonra kutbu gavuz tek. O vefat etti. oldu ve herkes ölüyor. O vefat etse üçlerden biri oraya geliyor. Asla eksilme yok diyor. Bu çok az şerif yazdık Ruhul Furkan tefsirinde. Şimdi e, dün gecede çalıştık. Hep bu konuları yazdık yani, Elâ'ın Allah Allah'ın velileri ayetindeyiz de, Yunus Suresi'nde. Bunları yazdığımız için hadis şeriflerde hep kaynaklı yani. Ali'l-Kâre'nin bu hususta müstakil Risalesi var, i̇bn Abidin'in müstakil Risalesi var. Efendim birçok âlimin İmam Suyut-i el içerisinde yani imam, koca İmam Suyut'un müstakil Risalesi var da, Sekhavi de yazmış. Herkes yazmış tabi, birçokları da ulaşmamıştır. Ama bu veliler asla inkar edilemez.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 E bunlar nasıl oluyor ya? İllen insanlar dua alıyorlar tabi. Hekseriyet tabi Efendisi'ne çok dualar alındığı zamanda. Şimdi öyle görüyor o duaların bereketiyle yoksa. Bütün dünya düşmanı bizim medreselere. Kimse istemez bizi. Herkes istiyorlar, Diyanet'e bizi bağlasınlar. Resmiyete bağlasınlar. Kız medreselerin, erkek medreselerin, e, Diyanet'in karıştığı işler ortada. Hangi bir hoca yetiştirmiş, hangi bir alim yetiştirmiş bir tane eserini göstersin yani. Hep medreseler yetiştiriyor. Doğu'da, Batı'da işte medreseler var. Ama yani onun için bu efendim, sen duaları bereket olmasa bu kadar talebe, bu kadar hoca, bu kadar salih insan yetişir miydi? E, onun için e, e, tabii onun duası yine devam ediyor üzerimizde. Fakat insan tabii tanıdığından, çevresinden, tavafta rastlarsın bir zata bakarsın. Mezınne-i Kiram'dan Allah Allah. Yüzünde nur var herhalde mübarek bir insandır. E, Mekke'de gördüğünden, tekkede gördüğünden dua isteyebilirsin kardeşim. Barda değil, yani değil yani. Onun için dua istemek lazım. Cami cemaatından istersin. Bak azı huzuruna çattın. attın. Hiç belli değil. Ya onun için evliyaullah çok Bilal Havvas Hazretleri olacak herhalde. Katasında Allah'a şükür. Beni İsrail'in 40 sene dolandığı, Yeti Hunefiler sene, 40 sene ayette var. Tih çölü derler ona.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 Kardeşim hazırım ben, bilal Havvas tabi büyük zat. E dedi bir şeyler sorabilir miyim? Buyur sor, dedim İmam Şafi hakkında ne dersin, manevi makamı nedir? Dedi Nehminel Ebtal, ee, seçkin velilerdendir, evtahat da demiş olalım, dört velidendir yani. İmam Şafi'ye Ektab-ı Erba'dendir, dört kutup, dört kutup biliyorsunuz biri doğuda bulunur, orayı Allah onunla muhafaza eder, biri batıda bulunur, dünyanın batısı tüm, mağrib tarafı. fas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 Nebilerden sonra geliyor ya. Sıddıkın ya. Sıddıklar. Ebbek Sıddık'ın başını çekti. Sıddık. Ama Ahmet Nahenbel dedi. sıttık bir zattır. Ya. Sonra bir Evliya Allah'tan. Ha Fişri Hafî'i sordum dedi. Fişri makamı nedir dedi. Lem yuhlek badev mislu. Ondan sonra onun gibisi yaratılmadı. Daha da yaratılmaz. Fişri çok büyük velidir. Peki seni dedi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 Her namazda Fatiha'da da dua ettiriyor kendisine, ihtilas-ı salat-ı Ama kimse dua istemekten müstahinik kalamaz demek istedim. En büyük veli olsan dua isteyeceksin. Kutbu laktab olsan dua isteyeceksin. Garibandan, dervişandan, mezubandan hepsinden dua isteyeceksin, fukaradan, mesakinden. Bu cahildir, bunu pecmurdedir, sen, sen ne konuşuyorsun? رُبَّ اَشْعَثَ اَخْبَرًا مَدْفُعٌ بِالْأَبْبًا لَوَقْسَ مَعَلَى اللّٰهِ اَلَيْبَرًا Nice tozlu, dumanlı, saçı sakalı birbirine karışmış. Elbiseleri kirli, paslı. Hiç kimsenin beğenmediği, herkesin kapıdan kovduğu. Tekkeye gelse, tekke de, de gelse bile derler ki bunun tipi, kıyafeti hiç uygun değil ya. Ne gelmiş buraya? Peki orada bile derler yani. Tipine, kıyafetine her yerde bakıyorlar adamın ha. Kapılardan kovulan nice zatlar, veliler var. Ama dese ki ya Rabbi bu dağı kaldır. Allah katında o kadar hatırı ve cahı mertebesi vardır ki Allah onu yalancı çıkartmaz. Yemininde sadık kılar. Onlar da zaten öyle Mevla'yı Mevla'dan fuzuli şeyler istemezler. O bir dava. Ama Mevla ya dağı kaldır ne demek ya? Şu anda dağı kaldır diye dua Lezalet -cibal. hadiste var ya yani nef tevekkelti maalallaha tevekkülü Hakkıyla tevekkül etseniz, sıdkıyla iman etseniz, Allah'ı görür gibi kuşuğu sahip olsanız, dualarınız da dağlar yerinden oynardı. Boşuna farazabi abi cümledi ki bu. Lezalet. Elbette kayar giderdi bir dua kumucu Zeval bulurdu. Daha yok ya olur daha gitmiş. Ya adam kalmadı. Kalmadı derken o 500 veli, 300 veli falan yok demek istemiyorum. Ama yani dua edenler içinde, çoğu dua edenlerin içinde,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le daha üstün mü kimse? Hiçbir peygamber ondan eftal değil. O da dua istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ister mi ya? Herkes ondan dua istiyordu, istiyordu işte. Hz. Ömer Efendimiz bir gün geldi ne dedi ya Resulallah? Ben dedi umreye gitmek istiyorum, izin istiyorum. Dua buyurun, kabul olsun falan işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eşlik ne yapıyor? Dua. Ya Ukay, ey kardeşciğim yani. Kardeşim de demedik. Ey kardeşciğim yani daha yakınlık kardeşciğim. Yavrucuğum o. Efendim, oğulcağızım gibi. Ey kardeşçeyizim. Beni, bizi de duana ortak et. Velaten sena. Bizi unutma ya Ömer. ya peygamberlerin en üstünü. Tamam Hazreti Ömer bize göre çok büyük ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyas edilecek bir durum yok. Ama ey Ömer kardeşciğim, Bizi de unutma bizi de. Bizi de kat duana. Onun için hep dua istemek üzere devam edelim. Mevla ben de çok isterdim yani. İsmaila'da doğduk büyüdük 6-7 yaşından beri. Gelen giden ulema evliya. Çok insan gördüm 45 senedir. Yani Efensenin yanında çok salihler gelirdi yani. Mevves salihin gibi bir. Bütün salihlerin barınağı gibi bir şey, şey bir yerdir yani Efensenin yanı vardı İsmaila. Yani bir dua almışızdır. Peki birkaç dua tutmuştur hakkımızda. Yani salih zatlardan. E yoksa olmuyor yani. İlimle amellen ben okudum ben bilim ben ben ben bir şey olmuyor kendini gördüğün sürece zaten iş yürümüyor. Onun için dualar alacağız. Şimdi sen bu dua vereceğim. ben bunu amel et diyor İmam Hazretleri. Beni de salih duanda hatırlayasın, unutmayasın diyor. Ve meddua hangi dua ki sen eltemini benden istedin? Fatl bu sen onu talep etmin davat sah. sahih. Sahih hadisler kaynaklar var efendim. Sen o ee, sahih hadislerden ki duaları e, bırakma diyor. Sahih dediği, biliyorsunuz Bukhari'nin ki, kitabının adı zaten sahih buharidir Bukhari'dir. Hiç sahih olmayan onda hadis yok. Bakma şimdi sapıklar çıkıyor. İşte Bukhari'de de zayıf var, uydurma var. Falan. Yani Mustafa, Mustafa İslamoğlu bilmem ne bunlar Bukhari'de ne kadar uydurma, Bukhari'nin aleyhine yazdı o şey. İslamoğlu, İhsan Şen Hoca uğraşıp duruyor bu. İslamoğlu'nun Bukhari'le ne derdi var diye yazılar yazıyor yani. Onun için... E, e bunlar sahip, hiç bir şey anlamaz. Bu çoğu ilahiyatçılar, çoğu profesörüm, doçentim geçenler. itikatı yok hadislere. Bunlara hiç itikat etmeyin yani. Bunlar... Zaten adam dua et demiyor ki sana. Bir yerde şu duayı oku diye bir nasihat yok ya. Bir yerde şey yap diye Allah zikret, şöyle zikret, şu zikri oku. Bu kadar hadislerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua üretmiş, zikri üretmiş. Çiftler dolusu duası var ya. Onun için önce diyor, e, duaların en faziletlisi, alelitlak.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 Sayı hadislerde geçendir. Fakat yani tabii kimisi işte Hizbülber okuyalım, oku Hizbülber okuyalım, işte İmam Rufayn'in duvar işte Evrâd-ı var, işte, işte Delâlihan. Ya tabii bunlar hep salavat ve dualar, bunların hepsi faziletleri var. İşte devamlı dua edeceğiz demektir. Ama evvela sayı hadislerde gelecek. Ben bunları topluyorum. Kaynakları bir kısmını cem ettim. Edi'i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 Devre Hala gibi Muhittin Arabi'ye ilham edilen, İzim İmam Şazeli'ye ilham edilen, işte İmam gel vergiyle, hani bunlar mülhem zatlar, muhattes zatlar. Bunlar tabii ki haktır. Hani bir harf bile Resulullah'ta Mevla'dan ilham almadan koymadım de, diyorlar virtlerine. Bunlar doğrudur, biz inanıyoruz. E dolayısıyla biz bu makamlarda değiliz ki biz de size bir virt tertip ederim bilmem ne. Ne var zaten, olanı yapamıyoruz. Ama şunu yapacağım inşallah. Resulullah'ın dualı.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 Sonuçumuz toptan hani bir dua var ya, sana nelerden sığındıysa onlardan sığınıyoruz hani. O da kolayına gidiyoruz değil yani. Yine onu da öğretti. Onu da öğretti, böyle yap dedi. Yani onu da öğretmese o da aklımıza gelecek bir şey değil. Ve Her sohbetin sonunda ben bunu derim. Hiç bulsuz bir şey bir sohbet bırakmam. Çünkü o cemaat Allah için toplaşmışız. Rabbim tesirlerini halk eylesin. Bütün cemaatlerimizi haberdar edin. Allah için.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 İbn Abi şey benim musannefi Abdurrazzak musannefi Ebu Yala'nın müstedidi Ahmed İbn Hanbel'in müstedidi Darimi efendim. Tıbrani Kebir, Mücemü Kebir, Mücemü Sagir, Mücemü Evsat, Beyhaki Davâtü'l Kebir, sıra, efendim. Süneni Kübra, Nesai'nin Süneni Kübrası var. Var, var, var, var. Binlerce hadis kitabı var ama tabii e, siz bunları dolanıp edemezsiniz.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 Benim o dualar kitabındaki dualardan ara dediği var ya, beş vakit namazın arkasında okunacaklarda ben fasıl açmışım. Birinci ciltte de var, ikinci cidde de yine var. Çünkü bir, iki, bire sığmayanlar, 25 sene evvel yani göremediğim, ulaşamadığım kaynaklara ulaştığım için. İkinci de yeniden öyle bir namazların akabinde dualar. Çünkü ne buyuruyor? <gülüyor> Sahih hadislerin dualarını vekra oku Hazreti dua. Bu dua fi cemiyevkâtike. Bütün vakitlerinde yani gece gündüz her saat Allah'a dua edebilirsin ve bu duayı da şimdi sana zikredeceğim diyor. Hususan akabe salavatike. Özellikle namazlarının peşinde. Yani farz namazların peşinde. Nafile namazlardan sonra da okunur ama farzlardan sonra mutlaka oku. Ne buyuruyor? Feyda <gülüyor> fe raghta ve de ila rabbika ne demek? Namazından farih olduğun zaman. Yani namazı bitirince namazı bitirince ne yap? Kendini duada yor. Nasap yorgunluk demek. Fensap yorul, yorul. Ne demek yorul? O kadar dua et ki ellerin yani artık ellerin ağrısın yani böyle. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. İrfa'u haziyleydiye kavlen tuhallebil ahlal diyor. Bu derdi radıyallahu Teala. Şu eller cehennemde bu kağılarla, tasmalarla Boyunlara bağlanmadan kaldırın elleri duaya diyor. Ey gafiller. Duaya kaldırın. Göğüs hizasında oluyor. Şöyle araları hafif açık oluyor. Ondan sonra dua bittiğinde mutlaka yüzüne sürülüyor. Hazreti Ömer Efendimiz rabisidir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim dua yaptığı zaman e, La yenzilu, la diyor hatta yem sahabime ve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 Duan istediğin kadar sayı hadis olsun, istese Kur'an'dan olsun. Ama sen abdestsiz, kıbleye dönmeden gafletle el kaldırmaz, sünnete uymaz. Sağa sola bakar, böyle dua okuyor. Ne yaradı bu? İnallâh'lâh'lâh'si <gülüyor> bu duan an kalbun gâfilinlâh. Gâfil, gevşek, eğlencede, yani kafası havada yani. Böyle adamdan Allah dua kabul etmez buyuruyor. Sallallahu teâlâhü aleyhi ve sellem. O gün dua, dua, dua. Dinin temeli dua, dinin tamamı dua et dua ve ibadet ibadetin ta kendisi dua mukhul ibadet bütün ibadetlerin özü iliyi dua iliyi kemi dua onun için efendim duasız din olmaz bak batıla destek veriyorlar bütün sapıklar kalem alın kitap alın şunu alın bunu için biçim kanal yaşasın şu yaşasın bu yaşasın ne yapacaksın yaşasın kavruluk yapacağım birçok bozuk kanal var öyle pislik lağımından beter akıyor kur'an-ı hadise reddi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 Sahip çıkın. Tergiyi mutlaka okuyun okuyun. Hele bu ayda neler var yani. Şimdi bu duayı yazdık oraya mesela. Sen bu duayı nerede bulacaksın? <gülüyor> İmabı Gazi bu e, e, müridine öğrettiği bu duayı diyor aman terk etme. Özellikle farz namazların akabinde. Bu duayı bırakma. Bu duayı Resulullah s.a.v. Fatıma radıyallahu anh'a validemize öğretmiş. Allah Allah. Bunu da işte bu Şeyh Sabri Rumi hazretleri bildiriyor burada.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 Akabe salavatı ki hususen oku yani ikra oku Akabe salavatı namazların akibinde, mesela Cuma'nın peşinde, nafile namazlarda olabilir, bayram da olabilir, evet. Tabii namazların akibinde olmasında farz namazların peşinde Osmanlı icadımız biliyorsunuz müezzin ilanlarıyla beraber millet. Duadan kaflet etmesin diye müezzine tesbihleri ilan ediyor. Sonra dua Şübhane Rabbiyle Aliyle Ale'l-Vahhab demek ne demek? Duaya başladık demek. Her duaya ondan başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Şübhane Rabbiyle alil alel vab. niye diyor müezzin? Duaya yani başladık demek. Ee, onun için farz namazların peşindeki dualar reddedilmez. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e sordular, ey sordular. Eyüddüa esma'u. Bu tirmizide ile de var en makbul ama Allah Teala'nın hemen icabet edeceği yani dualar içinde kabulü en çok şayan olan. Hangi duadır? Yani o da, o da bol verdi ki Mevla bize bu imkanı. Arafat'ta deseydi mesela kaç kere Arafat'a gidebileceğiz hayatımızda? Yani haçya. E, Safa'da deseydi, Merve'de deseydi, Altınollu Altı deseydi, Mültezem deseydi. Yani bunlar bizim için çok zor yani. Birçok insan hayatında henüz gidememiş. İki milyar yakın Müslüman var. Kaçı gitmiş yani? çoğu insanlar fakir fukara O yerlerinde açlıktan ölüyor Müslümanlar yani. Onun için ya mevliha işte böyle kabul en kabul saat hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi bu Gecenin son efendim kısmı. Son kısmı ne demek? Yani işte imsak bakacaksın takvime. Altı içeri geçeyse Altı içeri geçeden bir saat evvel, bir iki saat evvel o gerisi gider. Ama son yani. Gece üçe börsen, son üçte bir. E, bu her yerde var. Herkese var. Dağda da var. Çölde de var. Garibana da var. Gecenin son seher vakti herkese var. Yani bak hiç kimseyi mağrub etmemiş. Belli yere bağlamamış. Belli mekanlara bağlasaydı insandan çoğu oralara gidemezdi. Onun için. Bir de ne buyurdu? وَدُبُرَ salavatil, الْمَكْتُوبَاتِ Farz namazların peşleri. Yalnız farz namazı da yani. Öbür namaza on dakika kılarsan biraz sıkıntı.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 E biz çoğunu işte gafletle geçirdiğimizde namazı kılar kılmaz sola selam verirken yarı ayağımızı kaldırıyoruz yani. Kapı mı çalındı, telefon mu çaldı, şarjım mı bitti, kim ne dedi, mail geldi, mesajında ne var? Yahu kardeşim farz namazı yeni bitirmişsin. Hele bir zikret ya. Farz namazların akabinde dualar reddetmesin. Sübhanallah Allah'a işte 33 30 onları okuyacaksın, dua edeceksin. Virtler var. Bu kadar farz namazların akabinde okumak için duaların birinci cildi dolu.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 İnşallah yapacağız. Bu duaları... E, ...ihmal etmeyeceğiz. Şimdi... ...o dua şudur. Mübarek... bildir. Allahümme ey Allah... ...celle celaluhu... ...biliyorsunuz Allahümme... ...bütün duaların başında... i̇sm olduğunu bile söyleyen var yani. Ya Allah demektir. Zaten Allah... ismi şerifi i̇sm oldu. Yeter ki okuyan ağız düzgün olsun. Kuvvetli rivad. Ey Allah inniye ...ben senden istiyorum... Minen nimeti senin bize ikram edeceğin nimetlerden dünya ve ahiret nimetlerinden ne istiyorum? Tamamı ha. Ben nimet istiyorum demiyor. Nimetlerden ne istiyorum? Tamamını istiyorum. Allah. En tamam olanı istiyorum. Allah, Allah. Birisi bu dua yaptı. Allahım ne sel gütemamen nimet. Bu sovyamu yemek dualında Haledder Efendi babamızın tertip ettiği. Yemek dualarında, sofra dualarımızın da sonunda biliyorsunuz bu var. Efendim. Ya Rabbi nimetin tamamını istiyorum. Resulullah sana sen sordu ona ey şeyin tamamını ni'met. Sen bir şey istedin ama nimetin tamamından ne demek istedin? O zat da dedi ki. Deavetun ercu biya kayra. Ya Resulullah bir dua aklıma getirdi Allah. Yaptım işte hayır istiyorum yani iyi niyetle yaptım. Çünkü sahabe ekrama böyle bir şey sorduğu zaman çekinirlerdi, yanlış bir şey mi yaptım, yanlış bir mı zikir mi yaptım, evet. Ya Rasulallah hayır umuyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Inne min temâ min nimet luhûlel cenneti vel vel necaate minennâr. Cennete girmek ve cehennemden kurtulmak nimetin tamamlanmasındandır. İşte sen nimetin tamamını istiyorum ne demek? Dünya zaten öyle de geçti, böyle de geçti. Allah hepimize nimet gönderiyor, rızkımızı yediriyor, çürüyor. Ama cennete girmek çok zor iş. Cehennemden kurtulmak en büyük iş. Ya hemen femen ve cennete fakat fas. Ya Kur'an-ı Kerim'inde kim cennete girdirilir de cehennemden ırak edilirse ancak o kurtuldu. Ya, tabii ancak o kurtuldu cehenneme düşene kurtuldu diyebilir miyiz? Dünyanın ağası paşası kralı olsa, 400 sene firavun kadar, karun kadısı, hazinesi olsa, hüküm sürse, başı ağrımasa, dişi sonu cehennem olduktan sonra kurtuldu diyebilir miyiz? Onun için nimetlerden tamamını isteriz. Bu duanın başı böyle basıyor. Allah'ımızın nimetleri sonsuz ama bunu ikiye ayırabiliriz. Dünyevi nimetler, uhravi nimetler. Bir dünyada verdiği iyilikler var. Sağlık, saat, afiyet, eş, çoluk, çocuk, rızık, para, yiyecek, içecek falan bir de ahiret nimetleri var. Ruhani nimetler tabi. Efendim, 13'ün cennete girmek. ha cennete girse bile nimet tamam olur mu? Olmaz. Ala efendi, babamı sorardı. Adam da derdi, daha ne diyeceğim ya? Adam cennete girdi, daha ne kaldı? Yok evladım. Her cennete giren Mevla'nın cemalini görmüyor. Muhtezileden cennete girenler olacak. Cehennemde bayağı yandıktan sonra. Ama mahrum olacak. Ruhiyetullah'tan cemalullah'ın müşahedetsinler. Dünyada inkar ettiği için.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 Nimetin tamamını yani Mevla'nın cemalini müşahede ile sonuçlanacak derecede. Bütün nimetlerin tamamı isterim. Ondan sonra ve minel usmeti usmetten usmet nedir? Efendim Allah'ın koruması demektir. Günahlardan muhafaza etmesi demektir. Evet. Ne istiyorum bu korumalarınla ilgili? ha, devamını istiyorum. Yani şimdi Allah Teala seni bu zamana kadar zinaya düşmemişsin. Ama düşebilirsin. Hazreti Ebu Ureyre radıyallahu derdi Ya Rabbi zinadan muhafaza ile, Ya Rabbi hırsızlıktan muhafaza ele. Terlerdi sen Ebu Ureyre'sin ya. Resulullah'ın sahibisin, en yakınlarındansın. Bu kadar büyük muhat, yani ravisin. Bu kadar ümmete ilim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 arif billah olsa, Allah'ı Allah tanıyan veli olsa, zinaye düşme tehlikesi var mı? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olmaz demedi. Neden? E peygamber değil yahu. Günaha düşebilir. Ve kâne emrullâhi kader ammaktûr. Allah'ın kararları yazılmış, e, biçilmiş. Onun için yani bizi, peygamberin dışında kimsede ne yok? Masumiyet sıfatı yok. Ama ne isteyeceğiz Allah'tan? da? Efendim efendim,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 husuleha. Afiyetin husulünü istiyorum. Şimdi varlığını istiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Selullah ala afiyet. Allah'tan daima afiyet isteyin. Fe inne haden lem yu'tabâdel yakîn hayran minel afiyet. Allah kimseye yakından sonra. Yakın ne demek? Şüphesiz iman. Şüphesiz imandan daha hayırlı hiçbir şey yok.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 Kaşınma ya. Allah bela vermemiş. Ne uğraşıyorsun? Hırs tama onu yapayım. Bunu edeyim. Onunla dalaşayım. Bununla bulaşayım. Al başına bela. Afiyetin husulünü isterim. Çünkü Ayşe annemiz dedi. Ya Resulallah ben Kadir gecesine rastlarsam ne isteyeyim? Affe afiyet iste. Ya Ayşe selillah selillah ve vel afiyet. Affe afiyet iste. Bir de Allah'ın neki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 Maalesel <gülüyor> şey Kullar Allah'tan bağışlanma istemekten, af ve şey, bir de afiyet istemekten daha eftal hiçbir şey istemediler. İsteyemezler de yani. Bütün hadis-i e, Allahu Teala'dan af afiyet istememiş. Dualarım kitabında var mı? Zelzele duası diye de geçiyor o. Mesela e, ben bu dua kitabına yazmıştım. Depremde de bunu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 Bu duayı sabah akşam hiç terk etmemiş. Bak ben bu sabah abdest alırken bunu okudum mesela. Çünkü vaktim yetişmiyor pek abdesti okudum. Ne yapayım? E, terk edilecek bir şey değil. Yarab senden dünyada ahirette afiyet istenim. Allahümün eselik ve le ve le afiyet. Fi dini ve dünyayı ve ehliyi ve mali. Dinim hususunda yani namazım, abdestim, inancım. Öyle ya milletin çoğu e, el-i çıktı. İslam oğlunu dinliyorlar. E, Kaderi inkar etti adam. Bunun dininde afiyet var mı şimdi? Yok dinine bela isabet etti. İşte dinimde afiyet bu demek. İtikadımda bozukluk nasip etme. E bak adamların çoğu bozuldu. Adam tarikattan çıkmış, zikri bırakmış. Bilmem ondan sonra el ayrıldım. Ben muhtecileyim diyor bir şeyler. Ne oldu? Dinine bela vurdum, musibet vurdu. Dinimde afiyet isterim. Ve dünyaya, dünyamda afiyet isterim. Dinimde, itikadımda, amelimde. Bile. Bir namazı kaçırdın. Sabah namazında uyuyakaldın. Dinine bela vurdu. Çok büyük musibet vurdu. Evin yansaydı daha aşağıydı ya.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 Ve mali malıma da afiyet istiyorum. Bak bak malıma da yani burada dört madde var. Özellikle mala afiyet çünkü çok miyim yani mal giderse insan muhtaç kalırsa cemaati kaçırır, para derne düşer, çoluk çocuğun nafakasını temin hususunda ders okuyamaz, sohbet dinleyemez, meşgul olur, ilim alamaz, amel işleyemez. Çok kötü. Onun için malımda da afiyet isterim. Malıma bela vurdurma. Çünkü vermişsin bir mal istifade edeyim. Allah mestur avrati. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Çok ayıplarım, kusurlarım, noksanlarım. Ayıplarım ört kapat. Dünyada ahirette dost düşman huzurunda rezil, rüsva etmem. Amir, ravati. Ya Rabbi çok korktuk, tehlikeler var. Dünyada ahirette ölürken kabirde, maşerde, sıratta, miclande. Dünyada da bu kadar tehlikeler var önümüzde yani. Korktuğum adamlar var, çekindiğim işler var. Yani herkesin kendine göre çekinceleri var. Korktuklarımdan emin eyle. Ve gül aferati.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 Görmüyor musunuz haberlerde? Dört taraftan tehlike yağıyor. Ve min üstümden gelecek tehlike. Allah Allah yıldırım ya. Şimşek bir yıldırım kafana iniyor gitti. Üstten geliyor. Ve a'udh en uh te'ale min tehti. Altımdan bir sallantı ve sarsıntı ile göçük olup da e, hasif olmasında Yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Büyüklüğüne sığınırım. Ya e bunu diyen adam Allah batırır mı? Zel zel olsa da herkes batsa da onu batırmaz. Ama sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı terk etmezdi. Duaların kitabımda var. Arapça Firis'te bu bulursunuz. Allahu nessel Allah gel afiyete e, diye başlıyor. Tam sayfasını buluyor Ubed Hoca sağ olsun. Size çok hizmet ediyor. Size ona dua edin. Bak gitti kalktı. Kitabın sayfasını getirme. Size ben sayfasını derim. Onun için afiyet, afiyet, afiyet, aynla. Öbürü afetten gelir, Aa, çok kötü. Afiyet değil, <gülüyor> ha, hemzeli değil, aynla, afiyet. Yani belasızlık. Ben senden ne isterim diyor İmam Gazetel Hazretleri. E Resulullah öğretti tabi sallallahu. afiyetin husulünü isterim. Ve minel aişi, hayatın, geçimin e kanallarından, çeşitlerinden ergade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 Yani bu yeni ciddete bunlara hep bakıyoruz. Bu dua sabah akşam okunuyor. Allahümün esselükel <gülüyor> aafiyete fi dünya ve akhira. Evet. Çok da uzun değil yani. Manayı uzun verdim ama. Allahümün esselükel affe vel aafiyete fi dini ve dünyayı ve ehli ve mali. Allahümün mestur avrati ve amir rawati ve akil aserati. Allahümün ve la tu'minni mekrak ve la tenzani sitrak. Allahümün ahfazni min beyniye deyye. Hala tu'minni mekrak ve la tenzani sitrak Yokmuş. Yokmuş. Ve amir-ravati'den sonra geçiyorsun. Ben bazı çok çok da bilmenin bu sıkıntıları var. Birbirine karıştırabiliyorsun. Müteşabihat oluyor. Allah Allah'ım mehfazlin beyniyedeyye ve min kalbi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve a'udü ve azametike enukte'ale mütehdi. Ya iyi. Yarım dakika tutmaz. Sabah akşam ne kadar sık ortağım Görüyor musun? dualarım kitabı da oldu. Ne gazineler var. Evet. Onun için afiyetin husulünü istemek duaların en önemlilerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı afiyet istemiştir. Abbasimle Abdülmuttalip, Hazreti Abbas amcası Dedim Ya Rasulallah, Allimnişehen eseluhullah Allah'tan isteyeceklerim arasında bir şey öğret de onu isteyeyim Duaları sen bilirsin, Allah sana vahy ediyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına buyurdu ki Sel rabbekel afiyet, Rabbinden afiyet iste Yani belasızlık Birkaç gün bekledim diyor, sonra geldim diyor Ya Rasulallah, Allimnişehen eseluhu Bir şey daha öğret bana Rabbimden isteyeyim Dedi, Ya Abbas, Ya Amme Resulillah. Ey Abbas, Ey Resulullah'ın amcası. Benim amcam demiyor. Ey Resulullah amcası. Selillah al afiyete fiddünya vel ahirah. Allah'tan dünya ve ahiret başına gelecek her şeyde afiyet iste. Bir dedim, Ya Resulullah bir şey öğret bana, sabahtan geceye kadar onu isteyeyim. Hed'u bir şey min gadvetin ile leyle. Resulullah buyurdu, afiyet. Sabah başlasan, akşama kadar dua edeceğim desen, yine ben sana derim ki Allah'tan afiyet iste. Kimse afiyetten daha üstün bir şey istememiş diyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya, ya? Çok isteyelim hakikaten belasızlık ya. Evet, afiyet ne demek arkadaş? Dinini, dünyanı her şeyi içine alır. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivade ediliyor. Hadis-i şerif, afiyetin manalarını... Sen Afiyet ne demek biliyor musun? He afiyet Afiyet 10 maddedir. Hamse'tun 5'i dünyadadır. El ilmü İslam'ı anlayacak, yaşayacak ilim. Ve ibadetu ibadet dünyada bu. Cennette ibadet yok. Ve helal, helal rızık. Cennette her şey helal. Ve şidde, zorluklara tahammül ve sabır. Ve şükru ni'me, nimetler geldiği zaman Allah'a şükür, azmamak, kudurmamak. Beşi dünyada ve beş tane afiyetin mertebesi de ahirette tecelli edecek yeti melekül müttəbbilütfüm ve rahme. ölüm meleği hoş gelirse merhametle gelirse Allah'ın selamıyla müjdeste gelirse afiyet bak istiyorsun afiyet neler istemiş oluyorsun anladın mı? Böyle fil kabr. münker nekir gelecek kabirde onu korkutmayacaklar kabirde var ya.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 Yani herkes ödü kopuyor, cehenneme atılacağım diye. O rahat, huzur, içinde duruyor. Çünkü dünyada afiyet istedi. Afiyet duasını yap. Bak İmam-ı bu duasını beş vakit yapan adam. Afiyeti afiyet usulünü istiyorum diyorsun. Daha ne istiyorsun? Beş vakitte yüzde yüz kabul duakın var. Felevdâvut-i müstecâbe farz namazı kıldığın için. E daha bu mu yani? Ömrü hayatında bunu isteyen adam bela bulur mu yani? Onun için bu duayı ihmal etmeyin. İmam Gazeli'nin öğrettiği dua. Resulullah Efendimiz öğretmiş Fatıma annemize esasen. Dua oradan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve yumhaseyyatû ve tekûn sevapları makbul olur. Yani iyi bir amel yaptın. illa kabul olacak bir şey değil ki. Sadaka verdin. Bekiret dolusun. Yaptığı iyi ameller makbul olur. Seyyatı da memhu olur. Mahvolur. Silinir gider. Ve murra'les sırat kelberkir hatıp. Sırattan şipşek gibi geçer geçtiğini anlamaz ve yedhulul cennete biselam. Cennete de selametle girer. Selamet yani belasız bir şekilde cennete girdim, daha bela kalmadı. Cennette eline korku isnütü yok. E şimdi afiyeti gördün mü? Beşi dünyada, beşi ahirette. Dünyadakiler de acipti yani.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 O zaman ne oldu? İyi i̇stediği şey başına gence şükrediyorsa, istemediği bir şey başına gence Allah'tan razı olup sabrediyorsa afiyeti tamamlandı. Ama şu başına bela gelince beni mi buldu bilmem ne, çıktı dinden imandan, Allah'a itiraz etti. İşte afiyeti bozuldu anladın mı? Çünkü ahiretini de kaybediyor böyle yaparsa. E dünyada da ya istediğinle ya istemediğinle karşılaşırsın. O zaman sabır ve şükür, el iman nisfan, fe nisfun fi ve nisfun fi şükri hadisi burada meydana geliyor, devreye giriyor.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 40, milyar, 40 bin lira masraf ettim bu seralara. Eee sel geldi bir domates kalmadı. Ben ne yapacağım şimdi devlet yardım etsin. Etsin tabi devlet yardım ediyorsa etsin devlet. Bu kadar vergi niye topluyor İşte bu fakir fukaraya yardım etmesi lazım esasen de. Ama kardeşim sen de bir dua etmiyorsun Allah'a ya. Bir bolluk bereket istemem misin, rızık istememem misin? Beş vakit namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Arada bir cumadan cumaya arada bir bayramdan bayram.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 İhsan derken burada Kadimi Hazretleri diyor ki burada hasene'yi kastetmesi kuvvetli muhtemeldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok dualarında ne okurdu? Rabbena atina dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene. Burada hasene ihsan manasına alsak güzel olur diyor. Yani dünya ve ahiretin güzelliklerinden en tamam olanlarını isterim. Zaten dünyada hasene artık her şey dahil içinde. Şeriatta yasak olmayıp da muba olan bütün nimetler dünyanın hasenesidir. Ahiretteki hasene bütün nimetler, en son Mevla'nın cemali ve rızasını müşahede kazanmak, onun için. Ama demin dedim, اَلِحْسَانًا تَعْبُلَ اللّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَهُ فَاَيْلَمْ تَكُلْ تَرَهُ فَاَيْنَوْ yarak. İhsan kelimesinin özel manası hadis-i şerifte, sen Allah'ı görüyorsun gibi çok huzur üzere, yakın üzere ibadet etmendir. Sen Allah'ı göremiyorsan da onun seni gördüğünü kesinen bilmendir. E biliyorum zaten.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 haseneler yani dünyadaki haseneler ahiretteki haseneler o da on şey. 10 gün eee Kitabül Bereket'ten almış Kadim Hazretleri Kitabül Bereket çok mübarek bir kitaptır. Hakikaten adusül berake yani dolmuş ilimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok duası Rabbena atina fiyyi haseneydi. Ve e, hangi duayı yapsa bir insan mutlaka diyor Rabbena atinay o duanın içine koymalı. Kunut duasıysa da kunutun içine koy. Bak kurutta da ya, okunur Rabbena Adina. Zaten e, namazda en duanın kabul olunduğu vakit nedir? Dübüras salavat, mektubat. Farz namazın akabinde. Selamdan önceki daha kabul oluyor. Selamdan önceki dualar. Tabi selamdan önce kafana göre takılamazsın. Ayet hadiste olanı yapabilirsin ancak. E bize mesela bizim Sibyan'a bile, çoluğa, çocuğa bile Osmanlı ecdadımızdan gelen şeyde e, Rabbena ettine öğretilmiş. Ha o İbni Mesud'un e, Teşebbüt duasından sonraki duasında geçiyor ama tabi onun tümü uzun diye herhalde. Rabbena Adina'yı almışlar mesela oradan bir seçme yapmışlar. Ben şimdi dualarımın ikinci icini hazırladığımda o teşebbütten sonra selamdan önce o arada meşhur olan, varit olan bütün duaları hemen hemen topladım yazıyor. O İbn-i Mesud'un, o İnniyesi Hükmü'ne diyecek. Allahümün esselükel cennete ve makarrab ileyha mesela. Ne acayip bir şey. Yani en sahih duadı. Ondan sahih dua yok. Zaten sana yeter bu dediği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 Bu namazda da geçer, kurupta da geçer, teşebbütte de geçer. Yani Rabbena atina duasını okunmayacağı bir yer var mı desen yok derim. Çünkü hem ayette olması hasebiyle şey. dua bakımından ama ha, sen gidip Fatiha yerine Rabbena atina geçer demedik şimdi. Yanlış evet. anlama. Evet. Hasenat ondur. Yani ve minel ihsaniye İhsanın en tamamını, hasenelerin en mükemmelini istedik ya şimdi. Mesela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 Hayırlı bir eş istiyorsun e ben zaten evlendim hocam bundan sonra aldık başımıza bir sıkıntı şimdi bundan sonra kaç tane çocuk yaptık alttan atılmaz alttan atılmaz ha bu dua boşuna mı gidecek hiç boşuna gitmeyecek Allah Teala e, senin eldeki hanımını da salihattan yapabilir <gülüyor> bir de bakarsın en bozuk kuyruk kadın tır tır tır tır, tır kafa netiniye bir de bak Sütlüman olmuş ama hasta olmadan tabii can felç olduktan sonra konuşamıyorum onu istemiyoruz yani onu demedik yani dedik Allah afiyetle. Hayırla hep afiyetle duaş hep afiyetle. Bak afiyet zeyni unuttuğunuz zaman da helak olursunuz. Ben çok şişmanladım. Gittim Kabe'de asıldım dualar falan 80 işte 283'lerde. İşte duayı becerememek tekledikesi çok büyüktür. Dedim ya Rabbi illa da beni zayıflat illa da beni zayıflat. Cık. Ya zayıfladım ama şeker hastalığıyla zayıfladım. 30 kilo verdim o dönem. 55'lere düştüm.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 Kadına bela olmuş adam daha fazla herhalde, daha fazla. Kadınların namaz abdet biraz oran nispet fazla olmaları erkekler daha kucurcudur. E ne olacak? Allah senin karını da yola alabilir, kocanı da yola alabilir. Sen dua et. Zevci saliha, Salih saliha. İşte, işte İhsan'ın en tamamına giriyor. Çünkü hasenat ondur diyor ihsanın içinde gizikteden. Efendim. afiyet istemezsen bela bulursun.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 Ta üzer yeri kaplamış zaten. Düzen bozuk, düzen, nizam, sistem, kökünden, topundan Allah'ın dinine dönmeden bu millet iflah olmayacak. Olmaz. Şu, şu televizyonların yayınlarına bak ya. Bunlar reytingler ama bunları seyredenler iflah olur mu ya? Bunlar niye yapıyor bu dizileri, bu hokkabazlıkları, tiyatroları çeviriyorlar? E seyreden var. Düğün programı, evlenme programı, bilmem bilmem. Her türlü gavurlarda aklına gelmeyecek eğlenceler çıkarttı. Adalarda modalarda gelsin şey bunu. Ne yapıyorsun? E bütün millet onu izliyor. Kaç kişi bizim sohbeti dinliyor, kaç kişi onlar izliyor. E, İlla benim sohbeti kastetmedim yani. Yani dinden e, haberdar oluyor demek istiyorum. Eğer sünnet bir halim dinle kardeşim. Dinlemez. Sıkıntı. Beş tane de ahirette var ihsan. Kabulü taat. ibadetlerin kabul edilmesi. Yapıyorsun ama kabul müsün? va urfunüseyyat günahların bağışlanması bu ikisi gerideki afiyet mefhumuna da zımnen dahil olur ve irzaul husum burada cehennemden kurtulmak cennete e, dahil olmak yine geri ki afiyet mefhumunun içinde zır var ama burada farklı olarak irzaul husum var bu çok önemlidir yani kul hakkı olanları Allah'ın senin adına razı edip cennete gidebilmen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 İşte bunu benim hakkımda Ya Rabbi tahkik eyle demek istiyor. Burada ne anlaşılıyor? evemin i ihsan-ı etemme. Yani buna bunu hepsi girer mi? Ya diyor. Temamül hasene husul-i azil aşara. Bu ihsanın hasenenin tamamlanması demek onu birden asıl olsun demek. Etemme diyor sana. Yani İmam Gazi Azeri bu duada sana niye bu tabirleri kullanıyor? Ergade en bolu. etenme en tamamı. Anladın mı? Bunlar Boşuna kelime olarak yani sonları kafiyesi düz, düz, düz gelsin diye, kelimeler uygusun diye denmemiştir. Bunların hepsinin altında büyük manalar var. وَمْنَا <الْاِنْعَام> inam inamından lütuf keremlerinden, اَعَمَّةً Dünya ahiret, nimetlerin içerisinde. Allah tekrar tekrar. Bunun için evlat gürüyor, aile gürüyor, mallar görüyor Onların ahvali gürüyor, onların mülakat, müteallakatı gürüyor. Öyle yaşıyor. Torunun torunu. Yani vesairenin her şey kıyamete kadar gelecek nesillerimiz var. E, İnâm onlara bile ulaşır bu dualarla. İnâmın en umumisini ve minel fazli, fazlul kereminin e, mütekessir nimetlerini e'zebe, en tatlı olanını, yani en tatlı olan nedir diyor. En tatlı olan nimetler bol geldi ama hakkına rahat etmeyi nasip eyli. Şükrüne dağı etmeyi nasip eyli. Onunla ibadete kuvvet bulmayı nasip eyli. Onunla diğer hayırlara yapmayı vesileyle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 Aman ya Rabbi bu ne büyük bir dua Lehimize ol ne demek rahmetinle nimetinle Ve la tekün aleyna Ya Rabbi aleyhimize olma Ne demek anne yani senle Allah kimin aleyhine olursa Zararına çalışırsa Zararını yaratırsa dünyasında ahiretinde Helak olur helak olur. Ama Allah kimin için olursa Kimin menfaatine şeyler yaratırsa Kurtulur iki canda Allah'ım ve Allah'ım Bitirmiş saadeti saadetle acalena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 ''Vakrin yaklaştır bil afiyeti'' bak diyor musun? Başı afiyet sonu afiyet ben bunu isteyeceksin devamlı diyor. ''Bil afiyeti sıhhatle, selametle, beden afiyetiyle, kalp ve ruh afiyetiyle, huduvena ve asalena'' Sabahlarımızı akşamlarımızı afiyetle mukaren eyle. Hiç afiyetten ayrı bir sabah bir akşam yaşatma yani, hep afiyet. ''Bela uğratma, bela gösterme'' diye dua diyor. Evet kurban olduğum her şey onun elinde istediğini yapar bize ve, ve asalenâ evet yani akşamlarımız ikinden sonraki vakte geliyor vec'al çevir ila rahmetike döndür rahmetine masîranâ varışımızı rucûumuzu ve me'alene gidişimizi uğra, uğra son döndüğümüz nokta neresi olsun rahmetin olsun rahmetinin mahalli cennetin olsun Rıza'nın mahle olsun sonumuzu. Vesub ve dök sicale affike. Affının büyük kovalarını yani bunlar tabii mecazihtarakina devre ala zunubina. Yani günahlarımız üzerine onları tamamen temizleyecek affının kovalanı dök. Yoksa efendiler der. Bu öyle böyle bir günahtır ki Karadeniz üstüne döksen temizlenmez. Yani o şu demektir. İstifare etmediğin sürece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 Acayip bir dua çok yapmıştır yani. Birçok say hadise buna rastlarsınız. Ne diyor? İşte benim hatalarımı suyla yıka, karla yıka, doluyla yıka. <gülüyor> Allah Allah. Çok bir şehirlerinde iş çıkabilir. Ben hakkınî minel hataya, kemâ minel gesebüyle bevû. Minel denes var, minel veseh var. Birkaç lafı var. Beni arındır. Günahlarımda. Nasıl arındır? Bembeyaz elbisede, kir çok gözükür. Bembeyaz elbise... Kirlerinden arındırıldığı gibi. Yani kopkara bir şeyi bir yıkadığım vakit nasıl ben beyaz Beni günahlarına Efendim sallallahu anh. Günah yok haşa. Bizi yani bizim için öğret, talimen bunu öğretiyor. Kirlerden beyaz hepsi arındığı gibi. Beni de günahlarımdan arındır. Yani burada, bunlar da şu vardır. Tasvir diye bir şey vardır. Zaten rabuta da buradan da gelir. Yani dualarda tasavvur çok önemli. Et talep bilâ tasavvurum muhalun demişler meşâhı. Tasavvursuz talepler imkansızdır. İlla insan bir şeye yönelerek, bir şeyi şekillendirerek, zihninde, ve hayalinde canlandırarak isteyecek. Mesela bu Davud hadisinde bir dua öğretiyor Hazreti Ali Efendize ne diyor? Sevakul Allahu ve seddini. Allah beni iddet et, Allah beni doğru düzelt. Ey Ali bu dua yap diyor, bu Dawud Ama peşine diyor ki veskurbili iddeti, iddeti Tarik ve bir ve bir sedat tesdid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 Bu kadar alimle bu rabıtayı neyle göre kabul etti? Affını kovalarını günahlarımıza boşalt. Ve münne aleyna bize lütfet. Bi ıslahi uyubina ayıplarımızı ıslahını bize lütfet. Yani ayıplarımızı düzeltebilmemizi, kusurlarımızı, noksanlarımızı evet. Düzeltebilmemiz için bize lütuflarda bulun. Çünkü hakikaten Allah lütfetmezse bir insan ne yapamıyor? Bir kusurunu düzeltemiyor.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 Peki bir dakika da okunur. Bir dakika bile sürmez bazına. Ya Rabbi azığımızı takva ile. Azığımızı takva ile ne demek? İşte ayet-i çıkıyor ya burada. E, ne buyuruyor? Efendim ve libasü takva zelke hayır. Takva libası elbisesi en hayırlı giysidir. En hayırlı libastır. Onun için fe hayır zadit takva. Yine ayet azıkların en hayırlısı takva azığıdır.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 asla tükenmeyecek. Evet. Onun için ariflerden biri mürşidine tam ariflerin de mürşidi var. Mürşidesiz adam olur mu? Dedi Efendi Hazretleri bana bir vasiyet. Tek bir vasiyet. Dedi usike bir vasiyeti Rabbil alemin. Sana tek vasiyet ederim ama alemler Rabbinin vasiyetini yaparım. Nedir o? Ve lekad vassayne lezine ve kitabe min kablikum ve iyakum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 Normal vatandaş 40 falan efendim e, diğer sünnetleri de kaçsa olsun 60 60-70 tekrarlık bir namaz bunun hepsi toplasan bir saat bir buçuk saat ama tarikat dersi yaparsa 3-3 üç, üç buçuk saat ha ona diyeceğim yok bak o Allah ile bir vakit ayırmış onun için vakit ayırın Rabbinizin zikri için diyor.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 Allah'ım ey Allah sen sen bizi çokça sabit eyle. Ale istikame. İstikamet yollarında. İstikamet yolları ne demek? Kur'an ve sünnet dairesinde ehli sünnetten ayrılmamak. İstikamet demek, "Sümme estaqamu ve la Ehli sünnet caddesinden ayrılmadan yaşayıp ölürsen ne korku var ne üzüntü var. Ta öleceğin zaman dünyadan çıkmadan melekler müjdeyi getirirler. İstikamet. İmandan sonra gelen salih amellerin, ikhlasların hepsinin tek adını sorarsan tek adı istikamet. Yani bir kelimeyle sorarsan. Çünkü ahet kelime de innellezine amenu fümme istekamu. Felâ kavfun ve lâ miyahzenun de var. Onlara korku ve üzüntü yok. Bak iman diyor ki öbür adlerde birçok vasıf sayar. kamu salata sayar, atevüz sayar. Değil mi? Saimin sayar, saihin sayar.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 Son derece sabit eyle. Ve izna dünya. Sen bizi dünyada koru muhafaza eyle min mucibâtin nedâmeti yevmel kıyame? Kıyamet gününde pişman edecek, pişmanlık gerektirecek işleri dünyada yapmaktan muhafaza eyle. Çünkü kıyamette seni pişman edecek burada yapıyorsun da Dünyada muhafaza eyle. Pişman. En büyük pişmanlık. Zikirsiz gaflet. Bir adam cennetteki en yüksek makamı bile alsa. Her işi rast gelse yolunda gitse sırat mizan cennet o oh, her şey mükemmel geldi cennete pişman olur mu? Bizye pişman olduk. La thasiru al jannati fi jannate ala shi illa ala saatim merat biim. Lm yezkoru Allah azze ve jel Cennet ehli cennette daha ne istiyorlar ya? Ne ölüm var ne yaşlanmak ne korku ne üzüntü. Hiçbir şeye pişman olmazlar. Ancak dünyadayken Allah'a zikretmeden bir an an an saniye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 Onun için ya Rabbi kıyamet günü pişman edecek işlerden bizleri dünyada muhafaza eyle diye bu dua diye <gülüyor> evet. hafif Ya Rabbi sen bizden hafiflet yani gider yok et. Sikalelevzar <gülüyor> ağır günah yüklerinin efendim taşımasının yükünü işte ne diyor? mu? fehu yahmil yawmel kıyamete bisra. <gülüyor> Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü çok ağır yük taşıyacak.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 Mekhul-i öyle dedi, bu derdi Hazretleri Evliya sıfatlarını anlattı, anlattı, anlattı dedi. Koca mekhul Şami Şamil tabi'nin en hayırlılarından. Ya dedi, ya Bedder'de öyle bir anlattın ki ben de bir tane bile bulamıyorum. Kendimi çok uzak gördüm bu sıfatlardan. Allah. Dedi ki, ya Mekhul ben sana kolayını söyleyeyim o zaman. Kolayını dünyayı sevme dedi. Dünyayı sevmesen Allah seni sever, ahiret sana yönelir. Bütün bunlar ondan sonra dedi çorap söküğü gibi gelir. Uzun bir tarif şimdi şey yap ama iki saat sürer yani.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 Zavru ölmeyecek kadar bir şey görürsün. Yemek bitti hemen Bukhari veren el edebül müfret, şuradan iki adet okuyun, şuradan zikredelim. Hemen salavatlar başlarlar, hemen zikredelim. Hiç durmazlar ya, gece, gündüz, on gün, on iki gün yanında kaldım bir ömrede, teke tek kaldım yani eskiden, eski evlileri şey değil Talih Hazretleri Bostanı'nın oradaydı, adı neydi, Beyruha, Be Ebu Talih Hazretleri postan. Şimdi Mescid-i de Babu Mecidi tarafında kaldı yani.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 ne zaman uyur, ne zaman şey der. Sabah oluyor, uyumak diye bir şey olmaz. Sıralı okunur mu ya? Bunlar böyle adamlar. Bize de diyor, onların hayatından nasip vekfine, bize kafi gel, engelle vasrıf anna, bizden uzaklaştır, çevir, döndür. Şerre leşrar. Şerlilerin başı şeytan. Bir de ondan sonra minel cinneti vennaz, insan şeytanları, cin şeytanlarını sollamış. Bunların hepsinin şerrini bizden çevir. Ve atık azadeyle rikabene boyunlarımızı. Ve rikababayina babalarımızın ve ummatine annelerimizin. tab burada ve ikvanine kardeşlerimizin var. Kız kardeşlerimiz diyenler var. Ve meşayhine meşayhımızın var. Yani burada duada tabi biz nüşka tekabülü herhalde yapıldı. Orada bir şey, orta yol bulundu. Ama bizim boyunlarımızı babalarımızın. Ben burada kısaca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 Celle şanüke ve celle celalık. Ve ammene vâluke ve lâ Ya alim, her şeyi bilen Allah. Ya Cebbar. Cebbar'ın şeyi, istediği şeyi zorla da yaptırabilen. Burada o da var. Ya Rabbi. Zorla da olsa beni adam et. Yani zorla da olsa nefsimden kurtar. Zorla da olsa şerlileri çevir. Yani Cebbar'da bu bir kusur ve küsurlarımızı cebir, incibar telafiye de gelir Arapçada. Yani eksiklerimi, noksanlarımı telafi eden Allah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 Ondan sonra. Ebu Yazid el-Bistami'ye öyle sordular. Dediler i̇sm en büyük ismi nedir bilirsiniz. Siz bilirsiniz bize söyleyin. Evladım dedi kalbinde Allah hazır eyle. Ondan sonra Allah ismi şerifiyle ya e, Allah hiçbir herkes biliyor. Ama dedi kalbinde Allah hazır eyle. Huzuru kalbi buldun mu Allah dedi mi i̇sm Huzuru kalbi bulamadın. 104 kitabı bitirdin. Hepsi kaflet Lak lakay bir rahmetin ya erhamer rahimin ey aciyanların en merhametlisi. Ya erhamer rahim 3 kere tekrar ediliyor. Biliyorsunuz Şeyh Cemşid Hakim Müstedrek'te senedi sahih ile etmiştir. Efendiler çok okurdu. Bir kul 3 kere ey erhamer rahim dediği zaman eee Ekvel alemlkun bir melek ona gönderilir. Der ki melek ona inni erhamer rahim tekbel aleke fesel Acıyanların en merhametlisi diye Allah'a yalvardın ya üç kere. O acıyanların en merhametlisi Allah şu anda sana özel tecelli etti. Ne istiyorsan hemen iste. Şu mevla herkesten amberdir ama şu anda sana ikbal etti. Onun için üç kere ya rahman rahim ile bitiriyor veya evvel el evvelin ey öncekilerden hiçbir şey yokken ezelde mevcut olan veya ahir el ahirin ey sonrakilerden sonra kalan yani her şey yok olduktan sonra Yeg yani baki kalacak olan. Veya Zel kuvvetil metin, ey güçlü muhkem kuvvetin sahibi. Veya el mesakin, ey yoksullara, zayıflara acıyan. Tabii biz de hepimiz miskiniz öbür manada zavallıyız yani miskinin bir bazı zavallı bir icare. çare bir acıyan. Veya Erhamer rahimin, ey acıyanların en merhametlisi. La ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok ancak sen varsın. Sübhaneke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 ''Ve sen bana Lütula muamele eyledi.'' Yunus Aleyhisselam'ın, o da ismi azam olması çok kuvvetli. ''Hangi dertli, sıkıntılı.'' ''Mamin mekruu bin yediru bi adet dua ille böyle. ''Hangi sıkıntısı olan bu duayı yapsa mutlaka ama mutlaka kabul olunur.'' Buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için, ''La ilahe illallah entesu bitirmiş.'' Ne yapacağız? Biz başına elhamdülillah Rabbil ve ve selam koyduk duanın. Çünkü onu zaten demeye lüzum Gazali onu yazıyor, dua ediyor. Onu zaten demeye her Müslüman hamd ve salatla başlayanı biliyor. Ama biz tabi millet bunu da bilmeyen olur diye başına hamd ve salavatı koyduk duanın. Sonunda da zaten ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecma'in Allah Teala Efendimiz Muhammed'e el-i beytine cümlesine salat selam eylesin diye bitiriyor. Zaten bütün duaları salat selam ile bitirmek icap eder. Aksi takdirde et dua mahcubun hatta yusallâ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 Ama mealen olarak düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize öğrettiğini bugün gördük. Keşke onda yazaydık. Herhalde onu yazmadık. Kaynağında verelim yazalım ilave edelim şimdi. Yani size sohbette demiş oluyorum. Fatıma annemize öğretilen bir duadır. İmam Hızı Hazretleri yani kendi başına zaten bir şey yapmaz. E, kaynağını burada yani bu kitapta buldum en azından. Fatıma annemize öğrettiğini. E, bu duayı her namazın akabinde olmadı. Sabah namazı mı daha müsaade İki vakit sabah akşam.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 E, amma ve lakin işte amel etmek isteyene bu kadarı kafidir. Allah Teala cümlenizi cümlemizi amele muvaffak eyleye. Amin. Ondan sonra bir dua daha söyleyeceğimse O da korkmayın okuyun demeyeceğim. Üzerinize takarsanız da oluyor? O zaman kolay oluyor değil mi? Üzerinize takarsanız. Ya nüshanın içine folyo ile yedi e, Folya yedi kere döndürürseniz o vaziyette artık e, üzerinizde taşıyabilirsiniz. Çünkü insan bazen abdestsiz oluyor falan. Belden aşağı taşımayın sakın helak olursunuz. Ondan sonra efendim mümkün mertebe abdest olursunuz. Mümkün mertebe insanız tabii. Efendim e, bu da çok önemli bir sığınma ve sığındırma duasıdır.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 Hadiste marka İmam Silefi. Onu Selefi okuyorlar yanlışlıkla. Halbuki e, Es-Silefi'dir. Bu bizim bildiğimiz Selefi'lik hiç alakası yok. E, bu Tahir Künyesi'dir. Es-Silefi anh büyük bir muhaddistir. Meşakası çıktı onun. Yani Bağdatlı meşayihten naklettikleri. Demek ki Bağdatlı meşayihten aldıkları, Şamlı meşayihten aldıklarını sorsan iki cide ediyor. Bağdat'tan aldığı vaatler iki cide diyor. Böyle bunlar. Bütün dünya ilimine doldurmuşlar. Çok büyük muaddistir Silefi. O yani haddes aldı zaten. Nakilde isnatını zikrediyor. ile beraber bu dua zikredilmiş. O da şuraya dayandırıyor. Ebu Bekir Muhammed İbni Abdir-i Razak. Radıyallahu anh. Basra'da bulunduğu bir sırada. Ta silsile yani isnatı oraya gitmiş. Silefi 500'lü diye hatırlıyorum. Yani Silefi bu döneme gitmiyor. Isnatlarıyla isnatlardan işte 5-10-6-5 raviyle Geriye dayanıyor. Nere geldi? Evliyanın reisi olan Sehli ibn-i Tüsteri. Üff. Yani arada birkaç ravi ile oraya ulaşır zaten. İmam Tüsteri dedim mi orada dur. Evliyanın reisi Sehli Tüsteri. Efendim tefsiri işari manaları var vesaire var. Marka diyorsunuz ya marka. Evliya Allah reisi marka. İmam Tüsteri. E bu Ebu Bekir'i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 bunun benim için mühim olan meşahih kitaplarında dualar, tavizat, efendim sığındırmalar, bunlara hicap da deniyor işte korumalar çoktur yani binlerce vardır. Ama bu Tahir es-Silefi'nin e, hadis meşhahasında istadıyla zikretmesi bir de işin Sehl ibn Tüsteriye e, dayanması e, şeyi çok kuvvetlendiriyor. Yani rivayetin sıhhatini çok artırıyor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 Hiçbir yerde görmediğim şeyler. Teazamallah, tebaarakallah, teazamallah. Ondan sonra falan falan. O zaman bu, bu şeyi nuskanın sahibini üzerinde bulunanı malına koyasını eşyasını koyasını evnesaka yazanı Sıkaten billahi billahi. La ilahe illallah. La Billahi billahi billahi. Yani ben bu şekilde bir dua görmedim. Lafsı da farklı. La ilahe hayrul kayyumu var. Atef küşün tamamı yok tabi. İsmi Azam içinde olduğuna Mevla'nın acayip isimleri var. Mahmudun, Ma'budun, Rafi'un, Celilun, Cemilun, Gafurun, Vedudun. Yani acayip ismi şerifler Esma-ı Hosna'dan, Sıfat-ı Ulyâ'dan, Künfeye Künler. Fesba Yasin'in sonundan var. Ya Allah Korkulan, sakınılan her şeyden, her şeyden. Hasbun Allah var. La la var, Allah ekberleri var. Düşmanların gözlerine perde gelmesi var. Yani bildiğiniz gibi değil. Düşmanları durdurma. وَقِفُوا مِنَّا وَمَسُولُونَ Durdurun onları ayeti var. Yani ne bileyim ben. Bu kadar şeyler toplanıyor. Sonunu da efendim fesüvan اللّٰهِ ayetleri ki Kur'an-ı Aziz muazzam ayetler e, Bu usta tabii Kaç tane hadis-i şerif zikretti bir şeyde doğalında Onunla en sonunda Kur'an'ın temeli Aslı esası Fatiha ile bitiriyor. Sonu Fatiha. İlginç. Kabulünün Sanki damgası gibi. İstecip, amin, aminle bitirecek ya, tamam. Biz de buraya da amin de koymamışız. Siz yine amininizi deyin. Yani zaten ben hep ne diyorum, başında Hamdü sene, salavat, sonunda salavat ve amin demezseniz mektup, arzuhal ulaşmaz. Çünkü amin mührüdür, Hamdü salavat da evet mektubun unvanıdır, adresidir. Bunlarsız hiçbir şey Allahımızın kabul divanına ulaşmaz.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 Cümlenize cümlemize fazl keremiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimizi Allah ikdamla kanlarıyla azad eylesin. Kul haklarından da helası eylesin. Ailelerine sabrı cemil, eczi ihsan eylesin. Rabbim tebareke ve teala iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanları muhafaza eleyip Allah'ım ordumuzu her sahada mensur ve muzaffer eylesin. Ee, rakka operasyonunda da, Membici operasyonunda da Rabbimiz tebareke ve teala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 etmesi gerekirken gittiği hanımı hamileydi çocuğunu Allah'a emanet etti. Kasıttı yapmadığı adam o mübarek zat mücahid tabiinden. Ne dedi? Karnındakini Allah'a emanet ediyorum dedi. Allah öyle dedirtti. Ama ondan sonra neler oldu? Şimdi vaktim yok onu anlatma. Yani vakti şey yapsak da kıssanın yerini söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim dualarında bu zikrediliyor. Tam sayfası Hafizahu yazsanız çıkabilir yani Arapçada sayfasını verebilirsiniz bana.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 La tezi'u ve da'i'u. Emanetleri zayi olmayan Allah'a seni emanet ederim. Bu kadar kısa ya. Fakat işte insanlar bu kadar. Ha burada burada. Sayfa 488'de geldi. Ölü anneden diri doğan çocuğun ve babasının kıssası. Anne öldü. mezarada kondu. Ve mezarda çocuk yaşadı. Bu Hazreti Ömer Efendi zamanında oldu. Hiçbir hurafe ve uydurma değildir. Kaynakları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 Sayfa 488'de başlıyor. 490'da bitiyor. Kur'an-ı Kerim dualarında ya deryayı umman neler yazmışım. Kendim şimdi bir bakıyorum. Aklıma şaşırıyorum. Bunları yazmış mıyız? Çok ilim var. 480'sinde onu okuyun. İtikadınız kuvvetlenir ya. Hiçbir emanetiniz ay olmaz ve ondan sonra da artık her şeyi Allah'a emanet edersiniz. Özellikle yavrularınızı askere gönderirken. Emanet ederseniz sağ gelirler size. Ben çok üzülüyorum şey düşmelerini. Allah Teala hep emanetlerini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 Allahümün nâne se'elüke l ve mâ qarrab eyleyâ min qavlin ev Ve na'udu bike minel nâre ve mâ qarrab eyleyâ Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve na'udu Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve alekel belâgh. Ve lâ hevle ve lâ kuvvete illâ billâh il-alîl-azîm. Allahümün nâne se'elüke minel khayri Naudzukubeneşerrikul şey'in sallallahu Allah istifadeniz azîm eylesin. Dergi okursunuz, okutursunuz, insanlara dağıtırsınız. Kaç kişilere ulaştırdıysanız haberini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 bu hizmete, bu ehl sünnet sohbetlerinin yayılmasına hizmetlerde sizleri vesile eylesin ve mahşer sabahına kadar da defteri amalimizi kapanmaktan muhafaza eylesin. Sadaka-i cariyelerimizi daim eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiy el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه والصاحب شاكل ارواح الشهداء ذكرت اسماهم في هذه الجلسه الفاتحه اللهم صل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.